Ve hemen bugünkü konuğumuzu tanıtıyoruz. Arkadaşımız Cemal Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul Şube Başkanı. Bugün stüdyomuzda bizimle birlikte. Merhabalar, hoş teşekkür geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ Cemal hoş geldin. Teşekkür ederim. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, evet, Ayın son programında buluştuk. Evet. E, nasıl olduğumuzu şimdi e, Cemal arkadaşımız söyleyecek. İstanbullular olarak ne durumdayız değil mi? Bugün... Ne yapacağız? Bugün, ne konuşacağız? Bugün önemli bir gün. Evet. evet. E, İstanbul'un fethinin kaçıncı? Ee, 560. yıl dönümü kutlanıyor. Ve bu çerçevede 3. köprünün de bugün temeli atıldı. Temeli atıldı. Evet. evet. Önemli bir olay. İstanbul için e, Herhalde gündemin birinci maddesi olmaya layık bir konu. Evet, inşaat mühendisleri de sevinç içindedir herhalde, değil mi? Yani <gülüyor> vallahi o kadar bir olay olduğu kesin de ama hayırlı bir olay olmadığı da kesin. Evet, ee, yani ben bir meslek insanıyım, inşaat mühendisiyim. Ee, yani bir şeylerin yapılması gerekir ki buna kimileri projeler derler, kimileri yatırım derler falan. E bizim meslek insanlarımız çalışsın yani inşaat mühendisler Tabii i̇nşaat yollar yapılacak, açıksın. köprüler yapılacak. Dolayısıyla yapılan işler bir yanıyla bizi dikkatle o yapılan işlerin üzerine dikkatlerimizi yöneltir. Ama benim inşaat mühendisi olmamın yanında bir de insan olma özelliğim var. Çünkü önce ben inşaat mühendisi olarak doğmadım. Ben bir insan olarak doğdum. Dolayısıyla insana dair olan her şeyle yakından ilgilenmek gerekiyor. Hele bir meslek odası olarak giderek meslek odalarının, meslek insanlarının hayata, kentlere, ülkelere, dünyaya bakışı daha toplumsal, daha kavrayıcı, daha kapsayıcı bir noktaya oturduğu evrelerde sadece üçüncü köprüyü birilerinin anlattığı gibi proje çerçevesinde veyahut yatırım çerçevesinde değerlendirmek mümkün değil. Dolayısıyla üçüncü köprü acaba ne getiriyor, ne götürüyor? Yani ülkemize ne getirecek? Özellikle de İstanbul'un en kuzeyinden geçmesi sıfatıyla, Poyraz Köy ve garipçe arasını birbirine bağlamış olması sıfatıyla acaba İstanbul'u ne kadar etkileyecek? Dolayısıyla ben bir meslek insanı olarak aynı zamanda işin bu boyutuna bakmak durumundayım. Şöyle bakabilir miyiz ee, Cemal? Şimdi bu üçüncü köprü ile birlikte onunla bağlantılı bir takım başka projeler de var. Mesela iki yeni şehir projesi var. İşte yeni havaalanı projesi var ve bu şu ben demek İstanbul oluyor. İstanbul'un kuzey kesiminde büyük bir yapılaşma söz konusu. Evet. Birbirine bağlı olarak pek çok proje hayata geçecek gibi görünüyor. Şunu belki dinleyicilerimiz yetkili bir ağız olarak senden duyabilirler diye düşünüyorum. Bu işlerin bir planı programı var mıdır? Bir resmi, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu büyük devasa yatırımlar ve İstanbul'un çehresini değiştirecek yatırımlarla ilgili resmi plan dökümanı nedir? Çok Nereye teşekkür edin? ederim hocam. Ee, çok önemli bir konu. Son zamanlarda modu oldu. İşte projeni ne diye soruyorlar insanlar birbirine. Hangi yatırım yapıyorsun diye soruyorlar insanlar birbirlerine. Oysa e, hatırlayalım İstanbul özelinde. Bundan dört yıl önce sayın belediye başkanı, e, işte mimar, doktor, Kadir Topbaş'ın da altını sürekli çizerek açıkladığı bir konu vardı. Derdi ki. 400-500 uzmanın katıldığı profesör doktor, kent plancısı Hüseyin Kaptan'ın başkanlığında bu kentin biz anayasasını yapıyoruz derdi. 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planları gerçekten kentlerin anayasasıdır. Eğer e, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasası vardır, başka ülkelerinin anayasası vardır... Bu anayasa anayasadır gerçekten diğer yasalar ona uygun olmak durumunda. Bilebildiğim kadarıyla çeşitli eleştiriler almış olmasına karşın bu çalışma oldukça geniş katılımlı Hocam, bir çalışma Kesinlikle oldu. bir anayasa 400-500 <gülüyor> uzmanın bilim insanının katıldığı sadece işin görünen taraflarını değil görünmeyen taraflarını da dikkate alan bir dizi analizler sonucu ortaya çıkarılan... Yani İstanbul'un geleceği ile ilgili olarak öngörülerin neler olması gerektiğini ortaya koyan bazı itirazlarla birlikte bizim de itirazlarımız vardı. Ama son derece değerliydi. Çünkü bizim itirazlarımızın ana halkasından birisi de bir taraftan diyorduk ki Sayın Başkan haklısınız. Bugüne kadar İstanbul'un anayasası yok. Bir bölü yüz binlik çevre düzeni planı yok. Siz bir taraftan bir bölü yüz binlik çevre düzeni planı yapıyorsunuz. Ama bir taraftan merkezden henüz bu planlar tamamlanmadan yeni yatırım alanları yeni işte yapılacak proje özelinde yerler tanımlıyorsunuz. Veyahut ana kent belediye meclisine bağlı bir taraftan işte bir bölü yüz binlik çevre düzeni planı yapılıyor. Diğer taraftan İstanbul'un var olan boş alanlarında yeşil alanlarında kulelerin yapılmasının önünü açıyorsunuz. Bu ne yaman bir çelişkidir diye ifade ederdik. Dolayısıyla 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planı yapıldı, i̇şte yürürlüğe girdi ama ne yazık ki 1 bölü 100 binlik çevre düzeninde 3. köprü yok sayın hocam. 1 bölü 100 binlik çevre düzeninde İstanbul'un en kuzeyine yapılan havaalanı yok. 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planında sıkça telaffuz edilen Karadeniz'le ile Marmara'yı birbirine bağlayan kanal projesi yok. Yine iki yakaya iki kent olarak ifade başbakan tarafından ifade edilen ve tam tersi bugün İstanbul'un nüfusunun 14 milyon 1 bölü yüz binlik çevre düzeni planının 10 görüsü de maksimum İstanbul'un nüfusunun 16.7 milyon olması gerekiyor diyor. Eğer 16.7 milyonun üzerine çıkarsa bu kentte yaşanamaz diyor. E, dolayısıyla e, bu planda bir bölü birlik çevre düzeni planında olmayan siz köprüyü, havalanını, iki yakaya, iki kenti, kanal projesini işte daha ileride Çanakkale Boğazı'na bir köprüyü hatta ve hatta Haydar ile ile kapıyı birbirine deniz altından birleştiren motorlu kara taşıtlarının geçmesine sağlayan tarihi yaramadayı e, motorlu taşıtların baskısına sokacak bir biliyüz binlik çevre düzeni planında da olmayan proje bazında işler yapmaya çalışıyorsanız e, o kentte yaşanma şansınız yoktur yani çünkü bu, bu hocam özür çevre, dilerim e, projelerin planlara uygun olması lazım evet. önce planlar yapılır o planların hükümleri doğrultusunda yapılacak işler projelendirilir. Ama bizde öyle olmaz ki bir gün kalkarsın bakarsın ki herhangi bir yerde köprü yapılmasına karar verilmiş. Havaalanı yapılmasına karar verilmiş. Üçüncü köprünün yapılmasına karar verilmiş. Dolayısıyla üçüncü köprünün yapılmasına karar verenler de Sayın Başbakan, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Ulaştırma Bakanı bir gün helikoptere bindiler İstanbul'un üzerinden uçtular buraya 3. köprü yapılacak Güzel hangi seçti. bilimsel çalışmanın sonucu, hangi analizlerin sonucu gelecekteki İstanbul'un nereye götürülmesiyle ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Dolayısıyla bu projeler yani plan ölçeğinde değil proje üzerinde yapılmış olan bu çalışmalar hocam kanal projesiyle birlikte İstanbul'un nüfusunu 25 milyona Kalmıyor İstanbul'un nüfusu 25 milyonla Trakya'nın Türkiye topraklarının %8'i olan Trakya'nın topraklarının da 45 milyona çıkması demektir nüfus olarak. Hocam bu koridorlarda yıllardır İstanbul'un gelişme alanı olarak Doğu Batı istikameti belirlenmiştir. Bilim adamları tarafından, kent bilancıları tarafından, uzmanlar tarafından. Ama ne olmuştur? İstanbul'un en kuzeyi, ormanları, su havzaları, gölekleri, canlı hayatın en yoğun olduğu bölgeler, İstanbul'un hava koridorları yapılaşmaya açılmıştır. Bu konuda bir çevre, çevre etki düzenleme, yok düzenlemesi yani. raporu da yok. Kesinlikle Ne yok. olacağı konusunda evet. herhangi bir fikrim. Yok. Kesinlikle. Ha, şu, şu anlamda fikrimiz var. Çevre düzenleme etki planları ilgili işte üçüncü köprüyü yaptıracak olan havaalanını yaptıracak olan firmalar tarafından yaptırılmış olmasına rağmen taslak olarak oradaki öngörüler bile. Üçüncü havalanının yapılması, iki yakaya iki kentin yapılması, üçüncü köprünün yapılması, kanal projesinin yapılması demek, İstanbul'un kuzeyindeki göletlerin ve akarsuların tümünün kuruması demektir ki bu işi yapacak olan insanların ortaya koymuş oldukları çevre düzenleme planları bu hükümleri ortaya koyuyor. Dolayısıyla böylesi bir anlayışla sadece yatırımcı bu aynı zamanda bizim insanlarımıza, halkımıza da hoş geliyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki bir yatırım yapıyor. Ama Türkiye gelişiyor. Türkiye gelişiyor. Oysa plansız, programsız, öngörüsüz, herhangi bir fizibilitesi olmayan, herhangi bir bilime ve akla dayanmayan bu projeler İstanbul'un hayrına olan projeler değil, gerçekten İstanbul'un yararına olmayan ve İstanbul'u yaşanmaz noktaya oturtacak olan projelerdir. Şimdi e, bir planımız olsa ki bir planımız var. Bu plan hala yürürlükte mi? Bir bölü yüz binlik. Bir 100 binlik çevre düzeni planı yürürlükte tabii. Yani resmen tabii, hükümet tabii. bu plana aykırı iş kesinlikle, yapıyor. Kesinlikle Buna, evet. buna Aykır, itiraz edemezler. Herhalde. Kesinlikle. Onu tanımlıyoruz şey. Evet öyle evet, diyorlar. Peki. Hani Ama oluyorlar bu, sonradan getiriyorlar buna işletiyorlar yani. Ha, i̇şletiyorlar işletiyorlar. Sonradan mecburdurlar işletmeye. Ha. Sonradan getirip işletiyorlar. Evet. Ama bunun önemi yok ki. Kitabına bu, uyduruluyor. Kitabına uyduruluyor evet. Yani şunun, şunu vurgulamak istiyorum. Şimdi böyle planlarımız olmayınca İstanbul hem plansız büyüyor, nereye doğru gideceği belli olmuyor. Ve hem de çok haksız bir biçimde yeni rant alanları oluşturuluyor. Şimdi herhalde kahin olma gerek yok. Bir 15-20 yıl içinde bu ikinci köprünün yeni güzergahının sağa sağ soluda daha önceki iki, iki köprüde olduğu gibi dolacak. Aynen dolacak. dolacak güzelim Şile ormanları vekoz ormanları karşı taraftaki ormanlar ne olacak? Yavaş yavaş yavaş yavaş yok olacak. Kesinlikle. Görünen o. Yani ki e, Cemal ile programda önce sohbet ediyorduk. On oraları İstanbul'un ciğerleri diye tabir edilir. Ve bu bizim hala doğru dürüst bir e, rant e, pardon planlamamız olmadığı için inşaat planlamamız, şehir planlama sistemimiz. Bu rantlar siyasi gücü olan para gücü olan herkesin elinde kalacak. Yani bu kadar adaletsiz bir şey olmaz. Biz hala bu rantı yaratıp, tabi bu rant siyasi gücü arkasına alıyor ama aynı zamanda siyasi gücü de besliyor. besliyor. Onun kaynağını oluşturuyor. Kesinlikle. Bu, bu ıı, kısır döngü bu memleketin siyasi hayatını aslında zehirliyor ve daha da çok zehirleyecek. Muazzam yeni bir rant alanı yaratıyoruz. Ben o tarafına da çok önem veriyorum. Hocam biz şunu biliyoruz yıllardan yıllardan bu yana son derece haklı bir tanımlama yaptınız. İnşaat sektörü çeşitli dönemlerde siyaseti finanse etmiştir. Bunu biliyoruz. Fakat bugüne kadar ki finansman anlayışı gerçekten kentlerdeki yaşama anlayışının yani kentte yaşayan insanların daha kaliteli bir yaşamasını bu denli kalitesizleştirerek gündeme gelmemişti. Örneğin 1999 yılında İstanbul bir deprem yaşadı hocam. Siz yakınen işi izleyenlerden ve işi bilenlerden birisiniz. Biz bir taraftan bina ölçeğinde depreme dayanıklı yapılar yapmaya çalışırken... ...diğer yandan da Van'ı yaşadık. Psikolojik olarak depremin artçıları devam ettiği için... Artçılar devam ettikçe insanları evlerine sokma şansınız yok. Evet. İnsanların toplanacakları veyahut çadır kurarak işte evleri yıkılanların işte oturulamayacak çerçeveye gelen ailelerin çeşitli sağlık ve gıda ihtiyaçlarının karşılanacakları boş alanlara ihtiyaç evet. var. 2000 ile 2003 yılları arasında 400 ben de İl Afet Merkez Kurulu'nun bir üyesi olarak Evet. 14 kişiden birisi olarak 1999-2003 yılları arasında Erol Çakır İstanbul Valisi, işte Ali Müfit Yurtuna İstanbul Belediye Başkanı, Ahmet Mete Işıkara, işte Kandilli Müdürü Müdür, evet. be benzeri bilim insanlarından oluşan ve İstanbul'u depreme hazırlayacak 14 kişiden oluşan bir kurul vardı. Bu kurul İstanbul'da 470 boş alan belirledi. ...deprem sonrası toplanma alanları ve çadır kurulacak yerler belirlendi. Hocam bugün 2013 yılı itibariyle 2000'li yıllarda... ...1999-2003 yılında belirlenmiş olan bu 470 yerin neredeyse 270'i yapılaştı. Geçenlerde ne dedi Sayın Başbakan ki Zeytinburnu'nda 3 kule olarak yapılmış olan... ...ben küstüm o kuleyi yapana, benim arkadaşım artık konuşmuyorum... Dediği yer de İstanbul'un toplanma alanlarından birisi, birisi olarak belirlenen yerlerden evet. birisi. Dolayısıyla İstanbul'un boş alanlarına alışveriş merkezleri yapıldı, AVM'ler yapıldı, kuleler yapıldı, çeşitli rant projeleri yapıldı. Birileri yanlış anlaşan anlamasınlar bize şunu söylüyorlar sanki biz olayın farkında değilmişiz gibi. Elbette ki herhangi bir yerde bir imar hareketi varsa o imar hareketinin sonucu itibariyle bir rant da oluşur. Fakat temel konu modern anlayış, akılcı anlayış olması gereken o rantın kimlerin yararına kullanılıp kullanılmaması konusunda. nokta Gerçekten evet. halk, kent halkının yararına mı kullanılıyor yoksa birilerinin yararına mı kullanılıyor? Son derece önemli bir tanımlama yaptınız. Kentte oluşan bu rantlar ya siyaseten güçlü olan kesimlere yarıyor veyahut sermaye olarak, para olarak Güçlü olan kesimlere yarıyor. Dolayısıyla bunlar da bir yatırım projesi olarak görüyor. Kent yaşamı giderek kalitesizleşiyor. İşte Trakya topraklarının, ülke topraklarının yüzde sekizini oluşturan İstanbul'un 25 milyona çıkması Trakya topraklarının 45 milyona ulaşması bu bölgede yaşayan insanların artık susuzluktan ve e, havasızlıktan ölmesi anlamına gelir ki bunu yapanları, yapanları tarihin affedeceğini İstanbul'un ki biz 2700 yıllık kent olarak bilirdik hocam işte e, yeni kapıda evet. yapılmış olan kazılarla 8500 yıllık bir kent olduğu anlaşıldı. Dolayısıyla böyle bir tarihi oluşturan çevrelerin, insanların, onların torunları olan gelecek kuşakların İstanbul'u yok eden bu anlayışı kabul edebilecekleri, onları saygıyla anabileceklerini de hiç düşünmüyorum sevgili hocam. Evet. Evet hocam. Yani e, bir de e, çok ciddi bir karmaşa da var. Mesela ben dün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir kamu spotunu televizyonda izledim. Şaşırdım. Bir koruluk alan ilk önce onu görüyorsunuz hmm. ekranda. Ondan sonra arkasından bir bakıyorsunuz o koruluk alan ortadan kalkmış gökdelenler çıkmış. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu konuda kamuoyunu uyarıyor. E, diyor alanlarından inşaat yapmayın. Yapmayın de. diyor. Tarım Kime söylüyor alanlar... bunu? Halka söylüyor. Halka söylüyor. <gülüyor> evet. Yani, e, yani sonuç olarak izni verenler belediyeler <gülüyor> hatta İstanbul konusunda Ankara'nın ne kadar etkin olduğunu hatta başbakanın. Ankara'dan yönetiliyor yani. Başbakanın evet. ne kadar tayin edici yani, olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir yandan bu var bir başka yandan birbiri arkasından bir takım iptal kararları çıktı. Durdurma kararları çıktı. İşte bu Mecidiyeköy'deki likör fabrikasında yeri. olduğu gibi efendim Fikirtepe'deki şey durduruldu. Bilmiyorum dün bir şey yoktu ama bugün Şehircilik Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu mu? Yani kim, kim kaparsa onun elinde kalır bir durum var maalesef ve bugün mesela başbakan bir kez daha açıklama yaptı. Ne olursa olsun biz Taksim'deki Gezi Parkı'nı evet. yıkacağız diyor. Şimdi. Evet. Yani bir başbakana bu yakışır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Birçok insanın fikir ileri sürdüğü, tartıştığı bir konuda başbakan ortaya çıkıyor ve tamam diyor. Biz bunu evet. yapacağız diyor. Dağ Kimse var, çıkamaz diyor. Sayın Cürhan, ne yapıldı bugün? Üçüncü köprünün temeli atıldı. Evet. Ne dedi? dendi? Üçüncü köprü yapılmasına gerekçe olarak işte İstanbul'a giren birinci ve ikinci köprüyü kullanan ağır vasıtaların ve tırların üçüncü köprüden geçmesi sağlanarak İstanbul'un ulaştırılması daha rahatlayacak dendi. dendi oysa sonradan iki yakaya iki kent denince anlaşıldı ki İstanbul'la bir alakası yok. Evet. Zaten en ufak bir İstanbul'u bilen, aklı olan insan kalı çok tıkalı olduğu evrelerde bile gidip 3. köprüyü kullanıp İstanbul merkezde bulunan evine gelmek istemez. Dolayısıyla işte ağır vasıtaların evet. ve tırların 1. ve 2. köprüden geçmemesini, 3. köprüye kaydırılmasını söylemek bir gerekçe. Gerek. Evet. İstanbul açısından makul gibi görünen e, Sayın biraz evet. önce işte e, Taksim'le ilgili Başbakan'ın ifade ettiklerinin altını çizdi. Çünkü hatırlayın bu kentin belediye başkanı olan, birinci sıradaki insana olan Sayın Kod T Toptaş ne diyordu? Taksim'e AVM yapılmayacak diyordu değil mi? Evet. Hemen 10 gün sonra Sayın Başbakan çıktı. Enteresan şeyler oluyor bu kentte. Kentin en irisi, işte bu kentin birinci derecede sorumlu olması gereken, kent insanına en yakın duran, İstanbulların seçtiği. seçtiği bir insanı hayır diyor, tabii o yalan söylüyor diyemiyor, demiyor ama hayır diyor, oraya AVM yap yapılacak diyor. Şimdi ne demek? Biraz önce işte altını çizdi. Bu ama üçüncü, ki, köprüde, de üçüncü köprüde de böyle oldu. Üçüncü köprüde de böyle oldu kesinlikle. E, likör fabrikasını da işte e, idare mahkemesi durdurdu, Danıştay'a gidiyor. Ben umarım ki, arzu ederim ki işte likör fabrikasının dördüncü e, idare mahkemesinin verdiği karar Danıştay tarafından da onaylanır. Ama e, Türkiye'de ben artık yargıya karşı olan ciddi güvensizliği de dikkate aldığımda bir şekilde döneceğini düşünüyorum. Çünkü bir, yeterli bir ölçüde bir terci, tecrübemiz var. Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü'nün araştisi olan bugünkü Zorlu'nun yapmış olduğu kuleler demiştik ki o bölge Boğaz öngörünüm alanı Tabii. içerisinde. Böylesi inşaatları yaparsanız İstanbul'un ulaştırmasının en problemli olmuş olduğu bir bölge. Dolayısıyla o bölgede arabaların üzerinden bile yürümek mümkün olmayacak. İdare mahkemesinde biz karar aldık. Lehimize karar aldık. Danıştay'ı da lehimize karar aldık hocam, yürütmeyi de durdurma kararı aldık ama ne yazık ki e, e, idareler arası e, kuru e, bozdu kararı. Dolayısıyla bugün e, Zorlu'nun inşaatları bitmek üzere. Şimdi o bölgeyi düşünün, Zorlu'nun kuleleri, Ali Yen'in yerine yapılan kuleler, likör fabrikasının yerine yapılan kuleler. İETT'nin 46 dönümlük orada arayısı var. O bölgede boş alan kalmadı. Hiç olmasa deprem sonrası insanların nefes alacakları, toplanabilecekleri bir alan olarak orası kalsın diye biz meslek odaları olarak direniyoruz. Buralara da kulelerin yapılması demek ki İstanbul'a 3. köprünün temelinin atıldığı bir evrede, İstanbul'da ve özellikle e, Mecdiye köy dahil olmak üzere bütün büyük dere caddesinde hayatın durması demek. Çünkü sadece İstanbul'u biraz önce bir planlama çerçevesinde düşünmek gerekiyor dedik ya artık İstanbul büyük bir metropol. Herhangi bir yerindeki ulaşımını planlarken İstanbul'un merkeziyle olan ilişkisini düşünmen lazım. Çünkü sen insanları İstanbul'da herhangi bir yerde hapsedemezsin. Dolayısıyla İstanbul'un her bölgesinin, her kesiminin birbiriyle olan ilişkisi olması sıfatıyla Taksim'deki al alışveriş merkezi, İETT araçlarında yapılacak kuleler, likör fabrikasında yapılacak kuleler, İstanbul'un ulaştırmasını ve at yapısını ciddi ölçekte problem haline getirir. Bu çerçevede Sayın Ertürk son derece doğru bir yerden girdiniz. Umarım dün de oradaki ağaçları kaldırmaya, yerinden çıkarmaya, Taksim'deki harbiyeye bakan duvarı yıkmaya başladılar. Gene de buradan başbakana ve kendimizi yönetenlere bir çağrı yapmak durumundayız. Bu inatlaşmadan vazgeçin yani İstanbul'u yaşanmaz bir hale getirmeyin kendi torunlarınızın geleceğini yok etmeyin diye de bir çağrı yapmak lazım yani evet hocam Efendim, evet, evet tabi bir de yani şunu e, Cemal e, vurguladı yani bu, bu, bu şehrin zaten çok büyük bir deprem riski var biz bunu nasıl başa çıkacağımızı bilemiyoruz pek çok çalışma yaptık ettik ama bir deprem olduğunda olabilecek manzarayı daha üretmekte bile zorlanıyoruz. E bu şehri daha da büyütüyoruz. Altyapısı Cemal'in biraz önce söylediği gibi yollarında müthiş bir artış yok. Yani şehir içi İpem 3. köprünün yolundan bahsetmiyorum. Siz habire arttırıyorsunuz şeyi. Yani yeni yapılan binalar hiç hasar görmeyecek miza ediyorsunuz? Yavuz yani yıkılması şart değil. Nasıl bir katastrof olacak bu şehirde bir büyük depremde? bu şehire günlerce yardım gelemeyebilir. Be bereket denizi var. Bir tek şeyi orada. Yani bu şehir birbirine girebilir. Muazzam kavus da var. Sevgili doğradır. hocam, yeryüz şehrin nüfusunu 15-16 milyondan 25 milyona çıkarmakla doğru bir şey mi yapıyoruz? Ne yaptığımızı biliyor muyuz? Yani bu bu, bu deprem riskini küçültemeyiz. Bu gelecek. Bu görünür bir tehlikedir. Ne zaman olacağını bilmemem önemli değil. Ama olacağı muhakkak yani bu kadar bilinçsizce gidilmez. Bütün dünyada e, riskleri yaymak için şehirleri yayıyorlar. Özel endüstri yaşam alanları ayırıyorlar. Biz, boş alanlar oluşturuyorlar. Boş alanlar oluşturuyorlar. Zaten bu şehrin yeşili kalmadı. Nefes alacak yeri kalmadı. Şimdi bu Tam o işi iyi kötü sağlayan kuzey bölümünü de işgale başladık. Yani akıl alacak gibi değil ve buna karşı çıkan insanları da ben yüzde elli oy aldım. Ben yaparım arkadaş diye durdurmanın bir haklı tarafı yoktur. Evet, bu bu, bu kabul edilemez. Ama maalesef bu adam almış yüzde elli yapar arkadaşım. Yani öyle düşünenler de var. Kendisi de iki de bir. Vatandaş bunu istiyor. Bizi seçiyor. Biz yaparız. Yani seni oylamayan, onaylamayan kişiler insan değil mi? Memleketin vatandaş değil mi? Bir de e, Cemal Bey de belirtti hocam yani e, insanlarımızın bir kısmı da çok destekliyor bu projeleri ama yani hiç kimse İstanbul'un geleceğini düşünerek bunu yapmıyor. Yani evet. bizim şu anda üzerinde durmadığımız iki tellideki evet. Moğol İstanbul o, alanı, o alan zaten problemli bir alan. Trafiği keşmekeş halinde bütün temi etkiliyor. Şimdi onu tam ikiye katlayacak bir yeni ek problem getiriyorsunuz. Ee, hemen bir müzik parçası dinleyelim evet. hocam. Bir nefes alalım değil mi? Evet. evet dinliyoruz. Yökeretciyi o kadar kapitalist, mühtedir sorgulanmaz. Bu adamlar dinsiniz. Yurttan devlet için lazım ise cesetler. Toprağın bütün dünya halkındır ne beşer. Bir kezik ne alınca milliyetçili karşı. Farklı olan nasıl öte? Defol git biz yabancı. Mozaikten hasetmez de mermer mer bile Yunanca. Lakin her dilde faşizim ve tomla sakar ya. Eş gibi Yakalar kendisini taptığı bir cesetti. Harcı katille karılmış Kum bu denizden çalınmış Yalan yanlış bir planla üzerimize kurulmuş Dayanmaz ki bu sütunlar Batar soğuk selsele Dayanmasına yoldaşlara Sılın kör işlere Sol yanımda sınırsızca Enternasyonlar dünya sağ yanımda kayındıran Beton millet Sakarya Çabla beton millet, Sakarya Lafın yüz af hepsi Oh, oh, oh! Chantale, oh, ille sacaria, la fugisa, epsi passaria, Chantale, oh. Çalınmış, yanlış, yanlış bir planlar üzerimize kurulmuş da ki bu sütunlar patlarsa o selcelle dayanmasınlar yoldaşlar Teknik masadaki arkadaşımız Volkan'a teşekkür ediyoruz değil evet, mi hocam? Gerçekten. Çok güzel bir çok, çok... parça çaldı. Evet sağ olsun. Evet beton millet Sakarya. Harika. Evet, <gülüyor> çok teşekkürler Volkan. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ikinci bölümdeyiz. Bugünkü programı Nuray hocamla birlikte sunuyoruz ve konuğumuz Cemal Gökçe. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı. Evet. İstanbul'a devam edecek miyiz hocam? Ne diyorsunuz? <gülüyor> Bu arada biraz da mühendislerin yerel önemli bir haberini verelim, paylaşalım. Evet. İnşaat mühendislerimizin. İnşaat mühendisleri odasının yeni şube binası kullanılmaya başlandı. Nisan'ın evet. kaçındaydı açılışı? 6 6 Nisan'da evet. açılışını yaptık. Ee, Cemal Gökçe ve arkadaşlarına e, tabii e, çok şey borçluyuz. E, gerçekten çok büyük emek verdiler. Yıllarca uğraştılar. Çok da güzel bir bina yaptılar. Ee, evet Karaköy'de. bulunduğumuz yere çok yakın Karaköy'de. Evet. Ee, Karaköy yani çok da uzak görüşlü olduğunuz ortaya çıkıyor. Çok, çok, Karaköy teşekkür. çünkü çok evet. kıymete bindik. Çok kıymete bindi. Ama gerçekten fevkalade güzel bir lokasyon. Ben şimdi cumartesi günleri bir meslek içi kurs yapıyoruz. Ona gidiyorum. Vapurla evet, gidiyorum. Evet. Ne güzel. Gayet güzel. Çay içme mesafesi Çay olarak. Tramvayla da ulaşabiliyorsunuz. Yani. Vapurla da ulaşabiliyorsunuz. Evet, evet, evet. Fevkalade güzel bir bina oldu. E, e, odamızın son yıllarda özellikle meslek içi eğitime verdiği önemi doğrudan yansıtan bir e, planlaması var. E, bir katta olduğu gibi eğitim sınıfları var ee, e, gayet modern bilgisayarlarla teçhiz edilmiş durumda çok güzel bir auditoriumımız var ee, beraberde güzel idare odaları vesaire hakikaten aslında eski bir binaydı ama e, İstanbul'daki bütün e, Burüstü mühendis arkadaşlarımız da seferber ederek bir imece Sağ ruhuyla evet, evet. hakikaten onlara teşekkür Aynen. etmek lazım. Çok güzel bir yapı ortaya çıkardılar. O vesileyle Cemal Bey buraya gelmişken Benim amacım aslında onu tebrik etmek Evet bu vesileyle. teşekkür ederim hocam sağ Hayırlı olun. uğurlu olsun evet, evet. diyoruz Kimin de evet, kullanımınıza her türlü Uluslararası Ulusal ölçekte her evet, zaman evet. Hizmetinize ve kullanımınıza Açık bir yer Sadece evet. kendimiz için yapmadık tabii, tabii. Sağ Diğer olun. sivil örgütlerin de yararlanması Çerçevesinde düşünüldük evet. Memnun güzel, oluruz sağ, sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Evet. Kentimiz için Evet Hocam eğitimlerden bahsettiniz Evet. O hafta e, sonu da işte sizinle katılıyorum katıldığınız... zaten çok çok sayıda eğitim yürüyor şeyde yani evet, son, son yıllarda... eğitimleri yapıldı e, yetkin memnisi <gülüyor> konusu biraz ayrı ama yani, yani. meslek içi eğitim olarak e, bugünkü düzenin içinde e, o da elinden gelen e, bütün çabayı gösteriyor e, benim e, eski asistanlarım birkaçı işte bu performansa göre tasarım konusunda aslında, programımıza da ortak ko evet, gelmişlerdi evet, onlar konu da konuk gelmişlerdi. Ee, onların programları devam ediyor ee, talep çok fazla yeni yöntemleri öğrenmek istiyor mühendisler genç mühendislerde ümit var Bence çok öğrenmek istiyorlar ee, maalesef üniversite eğitimleri yetersiz kalıyor yani bunu da bir tespit olarak ortaya koymamız lazım ama tabii meslek içi eğitim her zaman e, söz konusu. E, i̇şte daha sonra son olarak e, yüksek binalarla ilgili bir e, kurs e, talep edildi. Talep odadan geldi. Ben biraz tereddüt ettim baştan ama sonra e, madem böyle bir talep var bunu karşılayalım dedik. İşte ona başladık. E, sanıyorum beş, alt, beş, beş hafta bitti yanılmıyorsam. Evet. Her cumartesi günü. Katılım nasıl hocam? E, e, sınırlı şey yaptık. Şimdi yirmi kişi zaten bir, bir kontenjan değil. şey yaptık ee, hatta bir takım ön koşullar da koyduk Koydunuz. yani deneyimli Tabii Çünkü evet. üst düzey bir konudan bahsediyoruz evet. ama çok iyi çok ilgi çok iyi ee, ben e, çok memnunum her hafta yani bazen ben anlatmıyorum arkadaşlarım anlatıyor ama ben gidiyorum her hafta ee, ilgi çok iyi ee, işte sanıyorum daha bir 3 haftamız daha 2 veya 3 haftamız daha var e, tabii bu bir başlangıç kursu. Bakalım ileride daha ileri düzeyine. Bunun alt düzey eğitimlerine de yine devam edeceğiz hocam. Evet. evet, evet. evet. Ama tabii e, yetkin mühendislik konusu gündemimizde devam ediyor. Esas olayın, esas hedefin o olması lazım. E, şimdi bu konu e, gündemimizde e, yerini tutuyor. Zaten mühendislik camiasının gündeminde her zaman ama biz şimdi mesela Yeni deprem mühendisi hazırlığı çerçevesinde yine gündemde komitelerde, alt komisyonlarda tartıştığımız konulardan bir tanesi de bu bağımsız tasarım kontrolü evet. meselesi. Nedir ee, bu hocam bağımsız tasarım yani kontrolü? İngilizce peer review dedikleri. Şimdi Amerikan şartnamesi mesela yeni 2010 tarihli Amerikan şartnamesi işte... Eski tradisyonel yöntemlere göre şöyle şöyle yapılabilir diyor. Bir de yeni yöntemler var. Bu yeni yöntemler biraz ileri düzeyde bilgiyi gerektiriyor. Yani performansa göre tasarım dediğimiz. Aynen onlar da evet. bunu şey yapıyorlar. Ve onun koşulu bağımsız tasarım kontrolü. Yani Amerikan şartnamesi bunu şartnameye yazdılar. Zaten o sistem Amerika'da vardı ama hani... E, Yazını içinde, hale getirmemişlerdi. Evet. evet. E şimdi biz nasıl yapacağız bunu? Yani evet. bizim problemimiz iyi, güzel. Biz de böyle bir maddeyi koymak isteriz. Hatta alt komisyon üyelerinin çoğu da biz de yapalım. Evet. Yapalım, yapalım. ve evet. bunun kanuni evet. tarafını nasıl yapacağız? Altyapısını nasıl oluşturacağız? Evet. Bu konuda işte yani Cemal bilir. Ben 1988'den beri burada kaç kere anlatmışımdır. Evet. Hatta yani dilimde pelesenk olmuştur. En sonunda şeyde de çıktı yayınladılar. 10. 5 yıllık 10. pardon. Evet 10. 5 yıllık planın ittisas Komisyonu olarak epey bir çalıştık. Oraya ben iki konuda e, katkıda bulundum nihai rapora. Onu size göndereyim lütfen. Güzel bir rapor oldu evet. çünkü. Sen sana da göndereyim. Aa tamam, yeni hocam. geldi. Memnun, nihai şekli Yeni gönderdiler. Orada ben hem yetkin mühendisi hem de yap olması gereken yapı denetim sistemi ile ilgili iki bölüm yazdım ve sağ olsun tapu bakanlığındaki bürokrat arkadaşlar. Aynen koymuşlar. Güzel. Şey ha, yani hiçbir benim, değişiklik benim yapmadan... yani benim yazdıklarımı çok güzel. E, yani <gülüyor> resmi devlet belgelerinde de bu tamam böyle var ama bütün açıklığıyla yani ama e, bu devam ediyor. Bu sorunumuz devam ediyor ama ihtiyacımız artık sınıra dayandı. Yani buraya geldi. Sizi biraz ee, ürkütteyim mi hocam? Evet. Ha şimdi yeni kanun tasarılarından bahsedeceksin herhalde değil mi? Evet. Sağ olsun tabii evet. hocam bizim mühendislik camiasında ilgi gören ve gel dediğimiz zamanda her zaman gelen katkı veren meslek büyüklerimizden hocalarımızdan birisi. Bu çerçevede odamızın iş düzenlemelerine yönelik olarak yani iç hukukumuzun düzenlenmesine yönelik olarak da ki yetkin mühendislikte bunlardan birisidir. birisi yine katkı veren hocalarımızdan meslek büyüklerimizden birisi. Ama ne yazık ki 1938'den kalan işte her diploma sahibi mühendis din imzasını sınırsız kullanır anlayışını bir türlü aşamadık. Dolayısıyla 38 şartlarında doğru olan 3458 sayılı yasa ne yazık ki e, halen yürürlükteki varlığını devam ediyor. E, hocamın içini biraz daha sızlatayım. E, biraz önce işte yüksek yapılardan işte e, performanstan bahsetti. Bana soruyorlar yani işte bir meslek odası yöneticisi olarak özellikle yapı güvenliğinden sorumlu olan bir meslek grubunun yöneticisi olarak ya bu yüksek yapılar depremde ne olacak diye biz eskiden şöyle derdik. Yani neydi yüksek yapılar? On katlı yapılar olarak derdik. Yüksek yapı, yirmi katlı yapılar olarak derdik. Derdi ki bunlar mükemmel. Çünkü mühendislik hizmeti gören, gören der Evet. Bu e, gökdelenler, kuleler ne olacak diye soruyorlar. Benim cevabım şu. Deprem gelecek, sınayacağız. Yani böyle bir cevap vermekten utanıyorum. Çünkü bunları kim yapıyor? Bu yapıların projelerini kim yapıyor? Kim denetliyor belli değil. Halen hocamız sağ olsun işte yüksek yapılarla ilgili bir yönetmenlik de yaptılar. Fakat ne yazık ki ilgili yer daha önce Bayındırlık ve İsken Bakanlığı'ydı. Bugün AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakalım, ama ne yazık ki bugüne kadar yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla bizim ülkemizin deprem ülkesi durmadan da sınırsız sayıda ve kontrolsüz denetimsiz kuleler yapıyoruz, alışveriş merkezleri yapıyoruz. Dolayısıyla yüksek yapılar yönetmeliğimiz henüz yok. Bunları kim yapıyor, projelerini kim denetliyor bu da belli değil ki bunu da her yerde dillendirmeye çalışıyoruz. Ama işte bizim meslekçi eğitim seminerlerine, kurslarına çok önem vermemizin temel nedenlerinden birisi bunu işte biz yapalım anlayışıyla değil. Dünyadaki bütün meslek odaları şunun farkındadırlar. Diploma almış olmak bir meslek insanı açısından hatta meslek insanı söylemek bile farklı. Diploma aldığı an meslek insanı değildir o. O diplomalı işte inşaat mühendisliği ile ilgili ya, eğitim bütün olan. Bütün meslekler için bu böyle. Evet bütün meslekler <gülüyor> için bu böyle bir insandır. Ama daha sonraki hizmet süresi içerisinde sınama, yanılma, dene, deneme, meslek büyütlerinin tarafından denetlenmesi onu olgunlaştırır, geliştirir. Dolayısıyla biz de meslek odaları olarak ülkemizdeki ve dünyadaki mühendislikle ilgili bilgileri, mühendislikle ilgili teknolojileri meslek insanlarının, meslektaşlarımızın önüne getirmek açısından bir dizi meslekçi eğitim seminerleri yapıyoruz, kursları yapıyoruz falan. Bu da çok ciddi ilgi gördü. Ama bizim ülkemizde şöyle bir durum var. Çünkü bizim meslekçi eğitim seminerlerine katılmak, kurslarına katılmak bir zaman gerektirir. Yani bir fedakarlık gerektirir. Ama sen halen e, bu tür meslekçi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılmış olmayı sertifika düzeyinde önemsemezsen bir, nasıl olsa imzam geçerlidir diye birçok insan da gelip katılmazlar. Çünkü bunun bir zorunluluğu yok. İşte biz bunun kendi iç hukukumuzla zorunlu hale getirmesi çerçevesinde bir yetkin mühendislik yönetmeliği düzenledik. Ama ne yazık ki Danıştay tarafından iptal edildi. Bundan iki yıl önce... İnşaat mühendisliği yetiştiren okul sayısı bölüm ve program sayısı 74'tü. Bugün 116 oldu. 2 yıl önce 6000 mertebesinde, işte 6000 küsur mertebesinde inşaat mühendisliği programlarına ve bölümlerine 7000 mertebesinde öğrenci alınıyorken 2012 yılının baş, sonunda yani 2012 ve 13 öğretim yılında alınan... Kontenjan sevgili hocam 11.000 bin mertebesinde evet. e, alınan öğrenci sayısı da 10250 bin 250 mertebesinde. Yani dört yıl sonra aramıza katılacak inşaat mühendisinin sayısı 8000 bin mertebesinde. Şimdi ben e, o kontrol edilemez. Evet şimdi Cemal hocam? bu noktada e, ben şöyle düşünüyorum daha evvel de belirtmişimdir. Şimdi bunu kontrol etmemiz mümkün değil. Yani e, bunun başka nedenleri var. Başka sosyal nedenleri var Türkiye özgü. Aslına bakarsanız kaliteli eğitim anlamında bütün dünyada e, yani çok iyi kalite vardır, hepsi iyidir demek mümkün değil. Amerika, tamam. Dünyanın büyük ülkesi. Çok büyük üniversiteleri var. Ama çok kötü üniversiteleri de var. Yani. Yok. Oradan da mühendis çıkıyor. Ama doğru öyle bu sertifikayı almadan mühendislik yaptırmıyor. Dolayısıyla ben, çıkar ben bu işin üniversite tarafından başa çıkamayız. Yani o dediği gibi... Ama bunu belirlemek e, belir lazım. Belir yani. Ama bu, bu, bu, işte bu ihtiyacı ortaya evet. çıkartıyor artık. Bu kadar bunu bu hale geldi. Bakın yetkin mühendislik bugün bir lüks falan değil. ya da biz istiyoruz falan değil değil. Artık hayatın gerçeği yani... Yani işini bilmeyen adama iş yaptırmayacaksınız. Yani hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Deprem ülkesinde yaşıyorsunuz. Bu olacak iş değil. Fakat şunu söyleyeyim, ben yine de söylüyorum. İnşaat mühendisleri olarak, odası olarak siz yine de sorumlusunuz. Bu işin üstünde gidecek olan, bu işi canlı tutacak olan, elinde sonunda yapacak olan da sizsiniz. Mesleği koruyacak olan. Yani hedefi şeyin en, en önde siz koşacaksınız. Bu manada sana bir eleştirimi de söyleyebilir miyim? Memnuniyetle mi? hocam. Tabii. Samimiyetime Memnuniyetle. Tabi Açılış konuşmanda şeyin odanın yedi binasının açılış konuşmanda yetkin mühendisliğe değinmemiş olmandan çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bunları söyledi. ama. Evet. Ama onu da bağışlayın şöyle düşünmüş olabilirim o kadar çok konuştuk ki ha, o kadar çok anlattık ki ben o anlatımı örneğin üniversitelerin bu kadar fazla öğrenci alması 3458 sayılı yasanın halen yürürlükte olmasını evet. anlatmış evet. olmamın temel nedeni o imzanın sınırsız ama imzanın sınırsız kullanılmaması gerektiğini şöyle, anlattığımı evet, düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla ben oradaki birçok meslektaşımızın katılanların önemli bir kısmı neredeyse sağ olun Sayın Ertür de oradaydı. Evet. Meslektaşımız olması sıfatıyla herkes benim bunun meslek insanlarıydı onlar. Yetkin mühendisliğe paralel olarak ifade etmiş olduğunu düşünce diye düşünüyorum. Yine de bir kusursa benim kusurum olsun hocam onu telafi ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> Bu arada biz e, hep e, mühendisler <gülüyor> ve onların gerçekleştirdiği binalardan bahsediyoruz. E, şimdi e, geçen hafta biliyorsunuz İstanbul'da çok şiddetli bir lodos vardı. Evet. E, bizim iftiharla yaptığımız e, marifetmiş gibi de. Ee, Avrupa'nın en büyük e, Adalet Sarayı diye e, lens ettiğimiz Çağlayan'daki Adalet Sarayının e, üzerindeki büyük bir çelik blok aşağıya indi. Allah'tan altında kimse yoktu. Evet, evet. Karşı tarafta keza gene çok büyük bir şeyimiz. Orada da yangın çıktı ve bu iki bina da çok yeni e, ve oldukça düzgün yapıldığı ifade edilen binalar ama bunlar da bile ki bun. İki binanın içinde de çok sayıda insan her gün yaşıyor orada çalışıyorlar ee, gene e, Çağlayan'daki binada bir hakimin e, kafasının üstüne tavan indi e, rüzgar sonucunda şimdi bu tür olaylara da baktığımız zaman yani bizim medar iftar olarak tanıttığımız binalarımızda bile bunlar olur Efendim, ise ben şöyle diyorum şimdi biz Türk insan enteresandır biz cesaretli insanlarızdır evet Yeni şeyler çıkıyor, işler büyüyor, karmaşıklaşıyor. Biz hiç korkmadan yapıyoruz. Eski bilgilerimizle, eski alışkanlıklarımızla harikalar yaratıyoruz. Hakikaten yüksek bina olayı da budur. Adamın yüksek binadan haberi bile yok. Kesinlikle. Yani ama yapıyor. 30 katlı, 40 katlı, 50 katlı bina yapıyor. Yani e, yenil yeniliklerin getirdiği e, altyapı olmadan, bilgi temeli olmadan yapmaya devam ediyoruz. Bu verdiğiniz örneklerde onu gösteriyor. Bunlar çok kar, karmaşık konular değil ama yani bir işte dikkat meselesi, bir proje tabi, meselesi, yani, yani bize mesele. Özensizlik meselesiyle evet. özensizlik bu bizim en büyük tabii, şeyimiz. Tabii. Paldır küldür. Ben bu işi yapıyorum. Ya yapıyorsun ama bak iş büyüdükçe bu büyük büyümesinden gelen komp, özel komplikasyonlar var. Bunları dikkate almadan gidiyoruz. Bu bu bizim hastalığımız ama bütün konu döngü dolaşıp aynı şeye geliyor işte yani eğitim eğitim eğitim. Ayrıca da hocam şimdi bir taraftan tabi eğitimdeki kalite sorunu mevcut piyasada işte özellikle serbest piyasada denetlenemez veya kontrol edilemez bir noktaya oturdu mu özellikle deprem ülkesi dediğimiz ve deprem kenti dediğimiz İstanbul gibi yerlerde sonucu kestirilemeyen problemlerle bizi baş başa bırakacak. Hatta evet. ve hatta sonucu kestirilebilen problemlerle baş başa bırakacak. Bu çerçevede ülkemizi yönetenleri yani merkezi hükümetin ve ilgili bakanlıkların artı ana kent belediyesinin ve ilgili belediye başkanlıklarının mühendislik projeleri yapılırken yani yapılarımızla ilgili projeler yapılırken ...imzasını kullanan meslek insanlarının belli bir yetkinlikte ve yeterlilikte olmasını da aramaları gerekir. En azından bu mekanizmanın güçlendirilmesi doğrultusunda, geliştirilmesi doğrultusunda... ...gerekli yasal ve yönetmeliksel değişikliklerin yapılması gerekir. Ama ne yazık ki son iki yıldır hocam, özellikle Bayındırlık ve İstiklal Bakanlığı'nın adı... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu günden bu yana tam tersi çerçevede bir takım düzenlemeler yapıldı... Yani artık mühendisin denetlenmemesi, mühendisin ve ot herhangi mühendis ve mimarların yani meslek insanların kontrolleri bile gerekli olmadan meslek odaları tarafından bunların denetlenmelerine ihtiyaç duymadan diledikleri şeyi kendilerinin yapması çerçevesinde var olan yönetmelikler ortadan kaldırıldı. Bir taraftan eğitimde kalitesizlik ortaya çıkıyorken sayılar giderek artarken. Diğer taraftan tam tersi kaliteye yönelik düzenlemelerin yapılmasının yerine kalitesizliğe yönelik olarak düzenlemelerin yapılmış olması da biz meslek insanlarını ve meslek odalarını korkutan bir çerçeveye oturuyor. Bunların tümünü bir arada düşündüğümüzde acaba işte biz İstanbul'u depreme hazırla, hazırlıyoruz bu nedenle İstanbul'u kent, ülkede kentsel dönüşüm yapıyoruz işte deprem odaklı kentsel dönüşüm demeyle mühendislikteki kaliteyi eğer paralel olarak düşünmezse o zaman senin bu söylediklerinin tümünün bir kaliteli kent yaratmak, insanların yaşamlarını daha olumlu anlamda yönetmek, yönlendirmek noktasına değil, tam tersi rant anlayışına dayalı kentleri yok eden o, o, o eskiden yani İlkel dönemlerde olduğu gibi işte kentlerin yakılıp yıkılması çerçevesinde olduğu gibi bir noktaya oturuyor ki bunu kabul etmek yani biz meslek insanlar olarak kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü Toplumda biz bu iş bir... düzenlemeyi yapıyoruz, evet. o iş düzenlememiz de şeyden dönüyor, mahkemelerden, dönüyor. Danıştay'dan evet. dönüyor evet. fakat ilgili bakanlıkların bu çerçevede de sorumluluk taşımaları gerekir. Yani kaliteye yönelik olarak ve güvenliğe yönelik olarak. Ama sadece büyüklük mertebesinde görerek Bugün müteahhitlik anlayışı bizim ülkemizde hacim olmuştur. Yık yap anlayışı müteahhitlik anlayışıdır. Burada mühendislik anlayışı yoktur. Yıkma anlayışında da bir mühendisin öngörüsü planlaması ve projelendirmesi olması gerekir ki dolayısıyla bizim ülkemizde mühendislik ve mimarlık anlayışı, planlama anlayışı, meslek onuruna yakışır işlerin yapılması anlayışı tamamen devre dışı kalmış müteahhitlerin yönlendirdiği bir çerçeveye oturmuştur böyle olunca üniversitelerde kalite olmaz. İşte e, meslek insanları sadece almış oldukları diplomalarını kullanarak imza atarlar. Meslek odalarının veyahut üniversitelerinin üniversitelerinde ihtiyaç duyuyorsa açmış oldukları sertifika programlarına da kimse katılmaz. Evet. Dolayısıyla giderek böyle bir alana oturması da bir meslek insanı olarak meslek odası yöneticisi olarak hocam bizi son derece üzen ve rahatsız eden bir konu. Evet bir şey eklemek istiyorum. Tabii bizim daha önceki bu programlarda çok sözünü etmişizdir. Tabii toplumsal talebin yetersizliği ve bazı yanlış algılamalar da burada çok önemli. Bakın, benim genel olarak gördüğüm, mesela çevre ve Şehircilik Bakanı da aynı şekilde düşünüyor. Bizim çok iyi bir yönetmeliğimiz var. İyi de beton döküyoruz. Tamam bitti. Bizim binalarımız iyidir. Ne zaman? İşte hatta 99'dan sonraki bütün binalarımız iyidir diyor. Yönetmeliğin 99'da çıktığını düşünüyor. Yani, yani Öyle bir şey olmaz. Yani evet. mühendisi devre dışı bırakan Kesinlikle. bir anlayış var. Değil mi? İyi Kesinlikle. yönetmelik var. E bu iş zaten standart bir iştir. Herkes evet. yapar bunu. Olur mu öyle şey? İyi de beton var, hazır beton var. Bitti bu kadar. Bu kadar simplifiye ediyoruz basit bir evet, evet Hazır beton Şimdi, kullanımı da %99'a yani geldi. E, e, e, e, e tabi yani. sulanda yani. beton yani. diyor. Yani, hazır o, beton olacak o, ki? O, o iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Evet. O ayrıca tartışılacak evet. bir şey. Evet. Yani. Evet. Tamam, tamam iyi bir şey hazır beton ama Kesinlikle. iyi kullanmak kaydıyla. Sağlıklı kullanmak kaydıyla. Ama mesele betonla bitmiyor ki. Bu işin e, özellikle deprem söz konusu olduğunda çok karmaşık bir iş olduğu ve mutlaka her projenin bir özelliği olduğunu vatandaş da bilmiyor, yönetici de bilmiyor. Maalesef. Bizim e, dolayısıyla biraz e, public relations çalışması da yapmak lazım. Yani hakikaten okay, bu tabii. eksiğimiz bu. Çünkü talep aşağıdan gelmedikçe politikacı da işine geliyor. Ama sevgili hocam yani aşağıda bir arz var. Bizim ülkemizde sadece mühendislik alanında değil, biraz önce ulaşımı konuştuk. Artık dünyada şey değişti, yani bakış açısı değişti. Arzın, arzın örgütlenmesi değil, tam tersi talebin planlanması ve örgütlenmesi gündeme geldi. Bu çerçevede aşağıdan gelen ta talep değil, yukarıdan aşağıya göre bilimsel bilimsel ve akla dayalı bir örgütlenmenin yapması yapılmasının mekanizmalarını sen eğer yöneticiysen oluşturman lazım. Yoksa altı da şey yapamazsın yani doğru taleplere yönelik olarak iki, iki taraftan şey da gitmesi lazım Kesinlikle, tabii. Evet. Ama altta da bir talebin olması, evet. yukarıya baskı yapması demokratik mekanizma içinde Normal bir yolda yani onu, onu, onu ifade etmek istiyorum. Evet. E, zamanımızı hızla topla, evet. e, bitirdik e, hemen e, Taksim platformunun bir duyurusu var. Evet. Bugün saat 19'da herkesi Taksim Gezi Parkı'ndaki geniş katılımlı bir toplantıya davet ediyor Taksim platformu. Yemeğini, yüreğini, sanatını, çocuğunu, aklını, çadırını kendini kapta gel diyorlar. Evet bugünkü programımızın son mesajı da bu evet, olsun. Evet. Ee, Cemal Gökçe çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Cemal çok sağ teşekkür ederiz. Çok Bir yararlı şey, oldu. Verdiğin bilgiler sağ için sağ çok sağ teşekkür olun. ediyoruz. Sağ evet olun. Kolaylıklar diliyorum size. Sağ olun çok teşekkürler. Taksime gideceklere de kolaylıklar diliyorum. Umarım yeni gazlar sıkılmaz. Evet. evet. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını burada bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler